Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ossalatu vesselamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ala ve sahbihi ecmain. Değerli dinleyenlerimiz, Geçen cuma Şifa-ı Şerif dersinde başladık fakat ibarelere başlayamadık. Ancak Şifa-ı Şerif kitabının faziletleri ve müellifinin Kazıyaz Hazretleri'nin bazı faziletlerini sizlere beyan ettik. Bugün inşallah ibareye başlayacağız. Bu 2011'de kaldığımız dersten devam edeceğiz. Bu ders nereden geldi? Tabii geriye bir daha dönmemem için fasıl diyor. Benim kendi kaldığım yer 2011'de, benden sonra okundu edildi ama ben kendi derslerim beni ilgilendiriyor tabii. Onun için... Ee, bu ders 2011'in devamıdır yani. Arada bir ders yapılmış değil bu konuda. Kazıyaz Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e derken ''Faslun fîmettemeddühü bi kesratihi'' diye bir fasıl açmıştı. Biz o fasılda kalmıştık. Yani hangi şeylerin çokluğuyla e, övül, övünülüyorsa, onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de mevcuttur. Yani her şeyin çokluğu öv, övülgüye şayan olmaz. Mesela bir adamda bulunan sıfatlar içerisinde çok uyumak olsa methedilecek bir şey değil. Çok yemek olsa methedilecek bir şey değil. Çok içmek olsa methedilecek bir şey değil. Ama nelerin çokluğuyla methedilir? Mesela namaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde sonsuz var. Oruç çok fazla var. Zikir devamlı. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedhkürullah ala küll ehyâni fî küll Her zaman zikrederdi, her zaman. Hiç zikirsiz durduğu yok. E bu e, sıfatları beyan ederken nelerin çokluğuyla temettü olursa onlara anlatacaktı. Burada biri nikah, biri cah. Nikah evlenmesi, çok evlendi biliyorsunuz. Yani diğer insanlar dört kere evlenebiliyor. Ona özellik verildi. Yani on bire kadar çıktı. E, sonra vefat ettiğinde dokuz hanımdan vefat etti yani, dokuz hanım hayatta bıraktı. Bu nikahın çokluğu, övgü sıfatıdır diyor, övgü. Bunu da ispat etmeye çalışıyor. Şimdi bazıları diyorlar ki, çok evlenmenin yani ne fazileti var falan gibi diyorlar ama, burada başka bir şeyler, yönleri var bu işin. Aslında da budur, doğrusu da budur da, millet tabi bunu anlamaz, cahiller çoktur. Lakin onu beyan edecek şimdi. Bir de cah, ee, o da önümüzdeki derslerde gelecek cahta makam mevki, yani itibarı heybetini anlatıyor. Onda, onda çok heybet vardı demek istiyor. Şimdi e, nikah meselesinde çok hanımı olan, çok çocuğu olan insanlar örfe göre, adete göre e, iftihar ederler, kendilerini beğenirler. Yani bu onlar için önemli bir vasıf olur, sıfat olur. Hele eski toplumları düşündüğümüz zaman. Bu bizi çok alakadır etmiyor. Ama şerata göre Evliliğin nedir? sünnettir ve fazilettir. Onun için i̇bn Abbas Hazretleri ne buyurmuştur? Eftalu adil ümmeti, ekferu an Bu ümmetin en faziletlileri e, hanımları en çok olandır. En çok olandır derken kime işaret ediyor? Bu ümmetin en faziletlisi kim? Yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bu ümmette en çok eşi olan kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman e, şerata göre de bu nedir? Sünnettir. Cenayet tenaselu feenni mübahim bikum kıyamet kıyamet gününde geçmiş ümmetlere sizinle iftihar edeceğim. Evlenin, çoğalın. Burada da yine hadis-i şerif vardır, Hepinizde malumdur. Sonra e, nikahta ne vardır? E, cinsel isteği kırmak vardır. E, gözü efendim, namahreme bakmaktan korumak vardır ve Şimdi Yine burada geri ki dersin bir kısaca özetini geçiyorum. Hani ki bu fasıl nereden başladı? Devam edeceğiz. Sehli ibn-i Hazretleri buyurmuştu? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme e, evlenmek sevdirilmişken, e, kadınlarla evlenmek sevdirilmişken bir adam ben sofuyum diye evlenmeyi nasıl terk edebilir? Yani sen Kainat Efendisi'nin yaptığını terk ederek sofuluk mu olur? Sünnete, sünnete rahat etmeyerek sofuluk mu olur buyuruyor. Ee, yine Gaziyaz Hazretleri, sahabe-i kiramın zahitleri, mesela dünyaya en soğuk olan, dünyacı olmayan, en başta Hazreti Ali Efendimiz mesela, e, eşleri, cariyeleri çok idi. E, bu sah zahit sahabiler, zahit, yani dünyaya meylsiz olan sahabiler, eşleri çok var idi. Yani tabi dörde kadardır eş de cariyelerde sınır yok, e, çok nikah kıydıkları e, rivayet edilmektedir. Ki bu usta Hazreti Ali Efendimiz'in, Hazreti Hasan Efendimiz'in, Hazreti Hasen Efendimiz yani bazı vaatlerde 600'e kadar, bazı vaatlerde yani 200 diye geçiyor. Tabi boşardı, çok boşardı. Onun için Hazreti Ali Efendimiz'in ey küfe ehli evlendirmeyin o çok boşar dediler. Küfellerde biz ondan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nesebimiz sabit olsun, işte torunumuz olsun, çocuğumuz olsun istiyoruz. Onun için o boşasa da biz razıyız, biz yine evlendireceğiz demişlerdi. İbn-i Ömer Hazretleri ve diğer e, birçok sahabi e, çok nikah yapmışlardır ve e, yine birçok sahabi ve ulema ve evliya Allah'a bekar olarak kavuşmayı kerih görmüşlerdir. Yani işte ölümüne yakın son nefesinde hanımı önce ölse hemen beni evlendirin. Ha, mesele sünnete ittiba ve Allah'ın huzuruna bekar çıkmamak meselesi olduğunu bildirmişlerdir. Şimdi Burada evet Hz Hasan Efendimizin 200 hurre bu cariye değil hurra kadınla nikahlanmasından bahsediliyor e, vesaire bunların hepsi e, nikahın merкуп bir amel olduğu ve e, kesmeden nikah yani çok evliliğin efendim yani birkaç eşliliğin e, temettüh sebebi yani öülem öülecek öynülecek bir vasıf olduğunu Resulullah sellem hakkında da bunun böyle olduğunu beyan ediyor. Ama tabii şimdi bu işler zor. Şimdi neden zor? Efendim yani bu zamanda bir karı idare etmek hanım diyelim. Bir hanım idare etmek dahi o kadar zorlaştı ki ikide, ikinciye evlendiği zaman adamın ne namazı kalıyor ne abdesti kalıyor. Ne, aklı kalmıyor ki namazı kalsın. Adamın aklı da başından gidiyor. Hanımlar da bir kavga ediyor. Efendim iki evli adama ne demişler sormuşlar. Nasılsın iyi misin Ge iyi geçiniyor musunuz falan. Çok iyiyim. Ya demişler iki evliler, üç evliler çok şikayet ediyor. Bir tek böyle ben çok iyiyim diyen seni gördük. Ne iştir demiş. Vallahi demiş hanımın birini Şam'da yerleştirdim iskan ettim. Birini de Halep'te yerleştirdim. Ben de arada demiş efendim e, Humus'ta çok rahat ettim demiş yani. Demek ki ikisi de yanımda değil yani o için çok rahat ettim diyebiliyor. Bundan dolayı şimdi bu işler özenilecek şeyden çıktı. Geçim dert oldu. Bir hanım bakmak zor oldu. İki çocuk bakmak zor oldu. Geçim derdine düşenler faize, rüşvete, yalana, harama bulaşmaya başladı. Burada o zamanki hanımlar kanaatkar. Kaç senede bir elbise aldığın zaman oho o elbiseden dolayı sana ölene kadar teşekkür ederler. Bir lokma versen, bir çorba versen kanaat ederler. Şimdi örfler bozuldu, adetler değişti. Onun için siz buradan şimdi kendinize bir şeyler çıkartmayın. Hepten kargaşaya gidersiniz. Ondan sonra da e, namazı abdesti bile terk edersiniz. Bu sizin için hiç iyi olmaz. Bu tabii büyüklerden bahsediliyor. Evvelki ortamlardan bahsediliyor. Evvelce ki urf buna müşahit idi. Adetler müşahit idi. Şimdi de haram demiyoruz haşa haram olur mu Allah helal etti helaldır Mubahtır. helal dairesi geniştir ve lakin yani halal abghadul halalillahi zaten aldığın zaman boşamak uygun görülmüyor Allah'ın en kızdığı helal talaktır yani helaldir ama boşamak en kızdığı helaldır için bu da iyi bir şey değil ondan sonra efendimiz Hazretlerimiz buyururlardı ki bir insan ee, bir kadın aldığı zaman o kadın da onu mutlu ettiği zaman saliha bir kadın ise yani namazlı abdest falan bu kadını e, ikinci yılın üzerine alarak üzmek uygun değildir. Mekruhtur diye de şirat İslam'da gördüm derdi. Efendi Hazretleri'den duymuşum. Onun için e, üzünce sen de üzülüyorsun. Saadetin huzurun bozuluyor, dengen bozuluyor vesaire vesaire. Ama tabii çocuk olmama gibi meseleler oluyor. Hastalık, acizlik gibi meseleler oluyor. Zaruretler oluyor. Allah Teala da bunu serbest etti. Fakat hati kerimesinde fe en la ta'dilu adalet edemeyeceğinizden endişe ederseniz. Eşi kim adalet edebilecek durumda bu zamanda? Fe vahideten bir taneyle durun. Yani çünkü bir tane de artık ee, öbürüyle bunu kıyas edip de dengelemek gerekmiyor. Gerekmediği için burada bir kolaylık oluyor. Ama iki tane olduğu zaman Esen efendim ona aldığın elbise ona da alacaksın. Onu yedirdin, onu yedireceksin, onu içirdin, onu içireceksin. O, hangi gece onda kaldın, o kadar onda kalacaksın. Bunlar hakikaten zor. Biliyorsunuz bir tane e, iki eşi olup da birisine meyledip öbürünü terk eden Câyevmel kıyameti ve mailun, ila bir kıyamet günü mahşere gelince bir yanı böyle yatık vaziyette bir, ya, bir tarafa meylettiği için o tarafa yamulmuş vaziyette gelir ki bu da mahşer halkı içerisinde rezalettir yani bu duruma düşmek. E, adaleti beceremeyeceksiniz. Yani öyle bir adalet yapmışlar ki büyükler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık en ağır hastalığına kadar gece nöbeti vesaire bu adaletlere reat etmek bu ibadettir. Ama sen buna reat edecek adam değilsen ee, bir taneyle durmanızı e, emrediyorum buyuruyor. Ayet bu Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi bunları dedikten sonra, bunları demezsek yanlış anlaşılır. Yanlış anlaşılınca da insanlar hanımlarına giderler. Hoca dedi ki çok evlenin dedi derler. Ondan sonra da hanımları bana düşman ederler. Ondan sonra da kendilerinde pişman ederler. E ondan sonra al başına derdi yani. Ders yapalım derken <gülüyor> dert açmayalım başımıza. Ama ben burayı tercüme ediyorum. Ben de Kazıyaz Hazretleri'nin İzahlarını getiriyorum. Ben ibare okuyorum. Kafadan da bir şey konuşma yetkilisi değilim. Şimdi Nimet etti? Resulullah s.a.v. çok evlenmesi diyor. Onun üstün sıfatıdır. Böyle deyince şimdi dersimiz burada başlıyor. Fenkulte. Eğer sen bana dersen ki, keyfe ekûnü nasıl oluyor? En nikâhı evlenmek. Ve kesratü hem de çok, nikah kesreti yani çok evlenmek ki efendim sallallahu işte aleyhi dedim 11'e kadar 12, belki bazı 13 13'te var ama vefat ettiğinde 9'du o kesin. Bıraktığı eşler. Bunun çokluğu nasıl oluyor minel fezaili? Buna nasıl faziletlerden diyorsun sen? Sen bana sorarsan şimdi diyor. Ben de sana izah getireceğim diyor. Bu niye faziletlerden olmuş? Ve hâza işte sana Yahya Yahya aleyhisselam İbn-i Zekeriyya ki Zekeriyya aleyhisselamın oğlu Yahya aleyhisselam Evet. Kat <gad> esna muhakkak senada bulundu. Övgüde bulundu. Allahu Teala Allahu Teala kime aleyhi? Yahya Aleyhisselam'ı övdü Kur'an'da. Peki ne diye övdü Kur'an'da? Ennehu <gülüyor> Yahya Aleyhisselam kan idi hasuran. Hasur idi. Hasur idi ne demek? Kadınlara yanaşmazdı. Yani ilişkiye girmezdi hiç. E peki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Yahya Aleyhisselam'a hasur diye medih sıfatı ve eklemiş. Kadınlara yanaşmamasını övgü yaşayan bulmuş. Evet. Fekeyfe, ya nasıl yüsni medü senada bulunur Allahu Teala efendim, yani, bil acizi acizlikte olanı, neden amma şeyden ki, sen onu teuttu sayıyorsun, hu onu fazileten. Sen fazilet diye saydığın bir iş, çok cima, çok nikah, Fazilet sayıyorsun. Peki bu fazilet saydığın işten e, mahrum olan, aciz olan, yani aciz derken erkekliği yok anlamında değil de bu işe yanaşmayan Yahya aleyhisselamı Allah niye methediyor o zaman? Eşin sen bana ayet okursun diyor. Ben de sana cevabını okurum diyor tabii. Bu da koca Kazıyaz yani. Şimdi ve yine konuşacak olsak bu kimdir? Bir misal daha vereyim. İsa, İsa aleyhisselam. Kim öyle İsa? İbni Meryem'e aleyhisselam. Meryem validemizin oğlu İsa aleyhisselam. Tebettele kesildi, tamamen ayrıldı. Minenisa kadınlardan uzak durdu. 33 yaşında göklere kaldırıldı, hiç evlenmemişti. O da kitap sahibi, Ülül Azim peygamber, İncil sahibi. Peki velevkâne eğer olsaydı Kemakar e, kararte karrartehu, senin takrir ettiğin gibi. Yani senin yaptığın açıklama doğru olsaydı, Lenek ya ha, bu faziletse bu iş, İsa Aleyhisselam, Ülül Azim Peygamber elbette evlenirdi. Niye evlenmedi? O zaman faziletsiz mi oldu? Şimdi, burada cevap vereceksin. Sen eğer böyle dersen, ben senin bu e, suallerine cevap vereceğim diyor. Faalem, sen şunu bil ki, en ne sene Allah Teala, Allah Teala'nın övgüde bulunması kime? Ala Yahya Ali İsmail, aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam'a ne diye? Bien nehu şüphesiz o hasurun, Kuranda geçiyor bu hasurdur. Hasur kendini kesmiş yani, kendini engellemiş. Bu hasurdur buyurması. Leyse olmadı kemakale dediği gibi bazı, bazılarının ve mana, yanlış manaa verdikleri gibi değildir. Onlar ne, ne zanetler in ee, Yahya Ziram kâne idi, heyu ben, heyu ben yani çok korkak, evlenmeye cesaret yok. Bazı adamlar var, 30-40 yaşına gelmiş, hiç evlenemiyor. Erkekliği yok değil ama ya geçinebilir miyim, geçinemez miyim? Biraz yani pipirikli diyelim, evhamlı diyelim, hastalıklı ruhlar diyelim yani. Bunlar e, ben kadın derdi çekemem. İşte o bir şey der, ben bir şey derim. Anlaşamayız, edemeyiz. Ben abi aynı yatakta birilen yatamam, aynı evde yaşayamam. Böyle acayip acayip insanları var. Evlenemiyorlar. Şimdi Mevla, Yahya aleyhisselam'a hasur buyuruyor ama bu evlilikten korkuyor. Hani bunalımlı, psikolojik sorunu var anlamında değil ki. Ev, şu, yahut şu da değil. La tenasül uzu yok lehu kendisi için. Yani tenasül uzu yok, annin yani, tenasül huzu yok. ...böyle bir şey olabilir mi yani Allah'ın peygamberi... ...üstün vasıflı insanlar... ...bir peygamberin tenasül uzvu yok... ...yani cinsiyeti yok gibi bir şey yani... ...erkekliği yok yani nasıl denir... ...Kur'an-ı Kerim ve maafsallamın kablike... ...illa ricalen Habibim senden önce biz... ...ancak erkekler gönderdik diyor... ...peygamber olarak yani... ...kadından peygamber yok... ...e diyor... allah Teala'nın rical buyurduğu... ...racül erkek olan birinin tenasül uzvu yok... ...yani bu ayete zıt zaten... ...onun için bu manada da değil... ...bel hatta aksine... Kad enkara inkar etti, reddetti. Haza bu manaları, yani erkekliği yok veyahut da işte korkak, evlenemedi falan. Bunu reddetti. Huzzakul müfessirin. Huzzak hazikın cemi. Müfessirlerden yani, tefsir yazan müfessir ulemanın hazikleri. Hazik, mahir demek. Maharetli yani. En büyük müfessirler bunu reddetti. Böyle bir mana olur mu ya? Hasur diye erkekliği yok aşağı? Bunu demen. Ve nukkadül ulema'i. Alimlerin nukkat, nukkat, nakı mi nakı tenkıtçı. Türkçe'de tenkıt diyorsunuz ya, ten idi Arapçası, kaflı. Yani alimlerden tenkıtçı şu demek, araştırmacı, yani önüne geleni nakkalülülüm, bakkalülülüm gibi doldurmuş ne gelirse satmıyor. Ya araştırıyor, yani malı alırken araştıran, alimlerin hepsi de bir değil, bazı alimler ne duyarsa onu aktarır. E buna alim de denmez gerçi, bakkal gibi bir durumda bu yani, ne gelirse onu satıyor nakit olanlar nakit ne demek inceleyip araştıran tenkit eden tenkit yani süzgeçten geçiren ben size bir şey anlatacağım 40 saat burada kitap bakıyorum yani şehirlere bakmadan araştırma yapmadan pat diye konuşsam nakit olmam nakitlik lazım münekkitlik iyi vasıftır alimlerin inceleyenleri tahkik eli bunlar reddetmişlerdir ve kalu demişlerdir ki hazi işte bu ee, sıfat nekıysatün noksanlıktır. Yani erkekliği olmamak bir erkek için iktidar diyorsunuz yani. Cima gücü olmamak noksanlıktır. Ve aybun ayıptır. Kusurdur yani. Ve ku bu noksanlık yakışmaz. Kimlere? Bil enbiya-i peygamberlere yakışmaz. Peygamberler her e, şerefli vasıfta, her önemli vasıfta en zirvede olanlardır. Erkek diyorsun, erkekliği yok diyorsun. Bu böyle bir şey olmaz demişlerdir. Peki, yani allah Teala Yahya Aleyhisselam'ı methetti mi Kur'an'da? Etti. Ne diye methetti? Hasur, kadınlara yaklaşmıyor. Tamam doğru. Allah-u Teala methettiyse doğru. Ama ona mahsus bir vazif. Fakat niye yaklaşmıyor? Bir de bak kadınlara yaklaşmamasından da ziyade, diğer manaları da verin. Ve innema manâhu. Bunun manası şudur. Ennehu <Sessizlik> Yahya Selam masumun masumdur yani korunmuştur. Neden korunmuştur? Minezünü bi günahlarda. Ey ne demek layeti yanaşmaz gelmez ha günahlara yanaşmaz gelmez. Kendi sanki kendisi husira e, engelmen edildi. Memnu gibi yani. Kendi sanki engelli. Hani dersin ya bu adam engelli. Ne demek göremiyor? Bu adam engelli. Ne demek işi Yahya Aleyhisselam da engelli. Neden engelli? Günahlardan engelli. Engelli yani. Ama günahlardan engelli. Huz o sanki o husira engellendi. Anha günahlardan. E peki bütün peygamberler masum değil midir o zaman sorarsın bana. Bütün peygamberler masumdur ama Yahya Aleyhisselam'da bir fark var. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ee, İbn Abbas'tan da rivayet ediliyor. diğer vaatlerde de var ma Hadi müled bir kattıya Adem oğ'dan hata etmeyen kimse yok bak bak hata etmeyen kimse yok Adem olanı peygamberler de dahil ama o peygamberlerde hata etme bölümüne geçmiyor ev hem bir ya da hata etmek istemeyen yok C peygamber olmayanlarda hatasız kul olmaz Tamam peygamber olanlarda da ne diyoruz İçinden geçirmiş olabiliyor. Yani bir şey gelmiş geçmiş olabiliyor. Ama masum olduğu için biliyorsunuz korunmuş, kurtarılmış, engellenmiş oluyor. İlla Yahya ibn Zekeriya, Zekeriya aleyhisselamın oğlu Yahya aleyhisselam müstesna. Dünyada bir kişi hiç içinden bile bir hata yapmayı geçirmemiş. Hata yapmayı geçirmemiş. Böyle bir insan var mı derlerse, 500 milyarlık sorudur bu, cevabı Yahya aleyhisselam çıkabiliyor. İçinden gelmemiş, geçmemiş. Böyle bir şey. Onun için Kur'an'da ona özel bir metiyet üzülmüş. Yoksa bu e, erkekliği yok e, manasında değil. Vakı ile ikinci manada Manihan nefsevu, manihan men edici idi. nefsini engelleyeceği idi. Mineşşehevat. Onun da canının istediği şeyler var. Meşru tabi, hata değil. Meşru istekleri var, kadına yanaşmak. Fakat kendini engelliyordu. Kendini engelliyordu derken, Bizde var mı böyle bir engellemek? Yok. Çünkü bizde engellemek yasak. Evlenmek sünnet. engellemek yasak. Niye engelliyorsun ya? Evlensene. Ama onun şeriatında, şeriatlarda biliyorsunuz bazı şeriatta, e, İsa Aleyhisselam'ın e, şeriatında da mesela e, içki serbestti. <gülüyor> yani dolayısıyla bazı şeriatlarda hani helal haramlarda değişiklikler olabilir mesela her zaman söylüyordum size zaten. Namazın, vakitlerinin değişmesi gibi orucun Ramazan bize ait, ön, evvelkilerde Ramazan yoktu mesela. Ramazan günü yemek yiyorlardı. Ne olacak o zaman? Çünkü Ramazan farz değildi yani. E burada da onun şeriatında kendini engellemek azimetti. Ama bizde öyle bir şey yok. Bizde azimet nedir? Sen efendim e, nikah müsaitsen hemen evlen yani. Geciktirmek bile sünnete muhaliftir. Bu ayrı bir şey. Vakıyla bir mana verilmiştir ki leyset lehu e, leyset olmadı lehu Yahya selam için şehvetün istek finnisa. Kadınlara karşı bir e, isteği yoktu. Şimdi kadınlara karşı isteği yoktu. Meselesinde durum şu. Bütün alimler diyorlar ki kadınlarla cima etmeye cinsel ilişkide bulunmaya gücü var mıydı? Vardı. Gücü vardı. Gücü olduğu halde çok ibadetle meşgul olduğu için bu ibadetlerle iştigali onu onlardan engelliyordu. Ee, bir de aşırı bir isteği yok. Yani böyle dayanamayacak, tahammül edemeyecek kadar hani onun huzurunu bozacak. Şimdi bizde öyle değil ki insana bir istek geldiği zaman işte beni bunu ne yapıyor? Helal gideriyor. Bunu gidermediği zaman huzuru kaçıyor mu? Kaçıyor arkadaş namazda e, aklına geliyor. Seç de aklıma geliyor. Sen şimdi onun için ne yapacaksın diyor. Nasıl ki yemeğini önceye peşine namazını kıl. Aklın namaz, yemekte kalmasın namaz kılarken. Hadis-i şerifte nasıl buyrulduğu gibi bir insanın aklında da cinsel bir istek varken onu, hacetini helal yolla, eşiyle gidermeli. Ondan sonra işte kust tedip neyse falan namazını kılmalı veya Kur'an'ın okumalı, dersini yapmalı. Çünkü neden? Aklın orada takılıyken senin burada huzurun olmaz. Mevla da böyle şey istemiyor. Yani benim huzurumdasın, aklın anımında. E bu uygun bir şey değil. Bundan dolayıdır ki Yahya selamda met edilen vasıf şu. E yani kendini çok engelleyebiliyordu. Aşırı bir istek onu ibadetten ve huzurdan engellemiyordu manasına geliyor. Ama burada tabii yani özetle diyebilirsek. Allah Teala ona onda can çeken şeyler, yemek iştahı da buna girer. İştah da şey evet işte aynı istek. Bu yemek iştahı, kadın iştahı yani kadın derken işte helallığına karşı bir istek falan. Bu noktada bir meyil eee ama kalkektmemiş derken de Allah zaten ona o isteği vermemiş. O zaman niye metediliyor? Denmesin. Çünkü neden? Allahu Teala ona o isteği esasen vermiş. Ama o kendisini ibadete öyle kaptırmış ve Allah korkusundan öyle e, erimiş gitmiş ki efendim mesela Yahya Aleyhisselam hakkında şu rivayete bakar mısınız? Allahu Teala'dan çok korkardı. E, herkes korkuyor biz de korkuyoruz diyoruz ama yani şedidül havfi min Allahu Teala. Allahu Teala'dan çok şiddetli korkardı. Nasıl korkardı diyor? Efendim Allahu Teala'dan korkmasından dolayı Yahya'li selam hakkında bildirilen şu menkıbeye bakın. İnne vaba ve ceal el ve anlını yere koymuş, e, secdeye koymuş, ağlamaya başlamış Allah korkusundan. Ne kadar ağlıyor ama senin gibi iki gözyaşı silgeç değil. Hatta zeba la muhaddieh iki yanağının etleri kaybolmuş ağlamaktan. İki yanağının etleri gitmiş. Vebedet abd rasulin nazirin. Bunu şerhten okuyorum yani. İki tane şer var. Bir Şihabı Kafaci Hazretleri bir de Aliül Kari'nin. Bunlardan okuyorum bu rivayetleri şimdi. Dişleri çıkmış bütün etleri dökülmüş. Bakanlar böyle sanki hani e, mübareğin dişleri dışarı çıkmış. Bakanlar bütün dişlerini dışarıda görebiliyorlar. Yanaklarında et kalmamış. ağla ağla ağla ağla yanaklarında et kalmamış. Şimdi dolayısıyla Yahya Aleyhisselam'a Allahu Teala'nın met ettiği durum ne? Met ettiği durum şu. Ona erkeklik vermiş. Cima kudret vermiş. Eee tabii ki kadınlara karşı bir istek vermiş gibi yemeğe karşı istek de ver. Tabii bir şey, doğal fıtri. Bu olmasa anormal. Ama onun farkı şu. Allah Teala'dan korkusu ona Yemekten de kesmiş içmekten de kesmiş Gülmekten de kesmiş Kadından da kesmiş Çünkü neden korku aşırı bir korku olduğu zaman insan mesela aşırı bir korku ve panik halinde e, Eşiyle ilişki aklına gelir mi yani Ama o tabii ki O geçince gelir Veyahut geçince yemeği getirin der Suyu getirin der panik geçti der Veyahut üzüntü aşırı bir üzüntü Cenazem var en sevdiğin ölmüş Anan ölmüş oğlun ölmüş yani o birkaç gün birkaç zaman senin eşinle ilişki aklına gelmez tabii ki. Öyle bir üzüntü gelir ki o üzüntü sana üç gün beş gün aklına bile getirmez. Yani çocuğunu gömeceksin edeceksin yani elinden sen artık nasıl o işi düşünesin değil mi? Panik buna sebep olabilir, üzüntü sebep olabilir. Hepimizin başına gelen hadiseler. İnsan hanımını gözü görmüyor öyle olaylar başına gelebilir. Ama Yahya Selam'daki fark ne? Allah korkusu onu öyle istila etmiş ki o korkudan dolayı kadın aklına gelmiyor. Yani aklına gelmiyor. Çünkü neden? Ya alnını yere sez diye koyuyor ağla ağla ağla gerileri dökülüyor diyor sana ya. Yanakta et kalmamış diyor. Dişler çıkmış dışarı. Bu kadar Allah'tan korkan bir halde nasıl kadın düşünsün? O korku yani bizdeki üç beş günlük iş onda ömrünü kaplamış. Ya Yaselen böyle bir zat. Yüz 20 sene bir vaat ömür sürmüş. Bazı vaatler 97 falan ama 120 senelik bir ömür Allah korkusuyla ibadetle, ta'at ile geçmiş. O zaman burada fark var. Biraz Yahya Aleyhisselam'dan tabii bahsetmek isterim ama ibareleri bölmek istemediğimden bir de şunu iyi bilelim ki bu durum Yahya Aleyhisselam'ın şeratında memduhidi. Yani övülen, beğenilen bir sıfat idi. Evlenmemeye de müsaade var idi. E, Şiddet-i riyazat, yani şiddetli riyazat şu demek. Açlık, susuzluk, uykusuzluk, kadına yanaşmamak bu şiddetli riyazat halidir. Bu şiddetli riyazat bizim şerahatta meşru değil. Mesela bizde e, iftar oldu mu yemeğini yiyeceksin. Mesela ikinci güne, üçüncü güne aynı orucu ekleyemezsin. savun visal yasak bizde mesela. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için yapardı. Ona has şeyler var. Nasıl evlenirken Dokuz hanıma, on bire, on kadar müsaade çıkmış. Dörtten yukarı bize müsaade yokken ona müsaade var gibi hususiyetleri var. O hususiyetlerinden biri de nedir? Savun-ı visal serbesttir. Yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem iftarsız, savursuz üç gün tutardı. İftarsız, sahursuz. Ama hiçbir ibadetini de geri kalmaz. Teheccüde yine sabaha kadar ayakta. Harpse harp, cihatsa cihat, mihrapsa mirap, imamlıksa hiç imam. hiçbir vazifesini eksik etmez. Biz e, ikinci günün orucunda bayılır düşeriz. Açlıktan, susuzluktan. Efendimiz'e bak, Ama bizim şeriatımızla bizi ilgilendiren konu peş peşe oruç yok. İftarını, sahurunu yapacaksın. Hatta iftarını yapsan, sahuru yapmasan yine sünneti terk ediyorsun. Mutlaka savur yapın buyuruyor. Hatta çok da yayın buyuruluyor. savura teşvik de var. E o zaman e, onun şeriatı farklıydı. Onun şeriatına göre meşru olan bir işi yaptığı için allah Teala katında memduh idi. Yani Mevlamet ediyor, Seyyiden, çok efendi idi peygamberlerin neslinden idi. Kendisi de peygamber idi. Ve hasuran, kendini bütün şehvetlerinden engelleyiciydi. Ve nebiyyen Yahya Selam büyük peygamber idi. Minas salihin, salihlerden idi. diye Kur'an-ı Kerim'de, Ali Ümran Suresi diye hatırlıyorum. Efendim, methediliyor. Yani Yahya Selam'ın yaratılışında bir eksiklik, noksanlık mevcut değildi. Ancak Allah korkusundan ve çok ibadetten bütün uzuvları, elleri, ayakları, yanakları erimişti darmadağın olmuştu darmadağın, vücudu falan görsen Allah'ın ibadetinde kendisini feda etmiş idi aleyhissalatu vesselam mübarek başı Emevi camisinin içinde medfundur, biliyorsunuz kendisini katlettiler şehit ettiler o mübareğin başı orada ziyaret ettik İki kere ziyaret ettim herhalde Bedeni Şerifi hakkında bile rivayetler sayda. Lübnan, Sayda'da Denize Nazır tepede bir türbesi var. Bedeni Şerifin orada olduğuna dair. Onu da ziyaret ettim. Hatta onu da iki kere herhalde ettim. Evet, iki kere ziyaret ettim. Çok büyük bir nebi. Biliyorsunuz Yahya Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam neydiler? Teze oğullarıydiler teyze oğulları idiler. Onun annesi, yani Yahya'nın annesi, İsa aleyhisselamın annesi Meryem validemize derdi ki annesi de tabi ilhama mazhar bir annemiz. Benim karnımdakinin ikisi de daha ana karnındayken diyordu bunu. İni era ma fi batni yesyudu hi ma fi batnike batniki. Ben kendi karnımda olanın, yani çocuğum Yahya'nın demek istiyor. Senin karnındakine secde ettiğini görüyorum. Yani Yahya, İsa'ya tabi olacak. İsa Aleyhisselam, Ülül Azim ya, kitap sahibi. Benim karnımdaki çocuğum Yahya'nın, senin karnındakine secde ettiğini, yani hürmetle eğildiğini görüyorum manasına. Bu şekilde annelerine de bu şey e, malum edilmiş idi. Yahya Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'dan daha büyüktü. Biliyorsunuz e, Zekeriya Aleyhisselam'ın oğludur. Zekeriya Aleyhisselam'ın kıssası, Yahya Aleyhisselam'ın e, yaratılış kıssası özellikle Kur'an-ı Kerim'de Meryem Suresi'nde zikrediliyor. E, Zekeriya Aleyhisselam da kaç yaşına geldi? Belki de yüz e, yaşına yakın veya mütecaviz. Çocuğu olmadı. Çocuğu da olmayınca çok üzüldü. Bir gün Meryem Validemizin dayısıydı. Zekeriya Aleyhisselam kim oluyor? O da Meryem Validemizin dayısı, öz dayısı. E, Mescid-i Aksa'da bir oda yapmışlardı mihrap Yani şeyde mahfil gibi Meryem validemiz oraya adanmış Annesi tarafından, hinne validemiz tarafından Adanmış idi. Orada devamlı ibadet ediyordu Meryem validemiz acayip bir şey Babasız, e, kocasız çocuk doğmuş olmuş Kudrete mazar olmuş Allah Teala Ruhundan e, nefketmiş etmiş Hazreti Mesela aleyhisselam bu babasız Onun rahminde halk etmiş Bu ne büyük bir hadiseye mazar olmuş Meryem validemiz yani O kışın yaz meyveları Yazın kış meyveları ee, yanına geliyor. Ee, i̇şte kerametleri zuhur ediyor. Hatta buna peygamber olduğuna dair bile bazı alimler kabul ediyor eşaride. Maturide biz kabul etmiyoruz. Peygamber değildi. Veliyeydi. Büyük e, saliha bir annemizdi. Meryem validemize e, Zekeri Aleyhisselam imreniyor. Sonra da diyor ya Rabbi benim de zürriyetim yok. Bak bu yeğenim e, ne kerametlere mazhar oldu. Bana da bir çocuk nasip ediyor. Rabbi ebli milledüke zürriyeten tayyibe bana tertemiz bir züriyet nasip et. İnneke semiu'd du'a. Sen dualarımı kabul ede, işitensin, kabul edersin. Fe adetül meleaketu ve vekaimun. Bir gün ayakta yu namaz kılofil mihrab. Mihrap ahedir bu. Işte, mihraplara yazarlar. Mihrapta yani e, mescidin böyle şeyi bir bölüm ayrılmış, tahsis edilmiş yer. Yani işaretlenmiş. O mihrapta e, namaz kılarken melekler ona seslendi. Meleklerden ses gel, namazda seçi duyuyor. Min Allahü Beşuruk bir Yahya, Allah seni Yahya ile müjdeliyor. Yaşı kaç yüz falan? Allah seni Yahya ile müjdeliyor. Musaddikan bir kelimesi min Allah. Evet, Allah'ın e, kelimesini tasdik edici. Öyle bir Yahya gelecek, peygamber olacak, Allah'ın kelimelerini tasdik edecek ve seyyiden efendi olacak ve hasuran. Hasur olacak. Yani kendini şehvetlerinden engelleyen biri olacak. Ve nebi yemine salih. Çok büyük bir peygamber ve salihlerden olacak diye nida gel. Sonra Zekeriya Aleyhisselam şaşırdı. Kale rabbi enne li ve gadbe legen kibar. Ve murati akir var. Meryem sözünde ve kâneti murati var. Yani ya Rabbi benim hanımım kısır. Zaten gençliğinde doğuramamış. Şimdi olmuş nene. Yaşlanmış. epeki nasıl doğuracak? E Mevla abim, ya sen benden çocuk istemedin mi? E istedin, dua etmedim, et. ben de kabul etmedim, ettim. E şimdi sen, sen ne soruyorsun bana, nasıl edeceğim edeceğimi? Ben yoktan yaratan Allah'ım yani. Ölü rahmi dirilteceğim. Niye Yahya'dır ismi? Yahya hayattan geliyor, yani diri olan. Annesinin ölü rahmi, onunla dirildiği için Yahya oldu adı. Yahya, hayat sahibi. Böylece, hatta ne diyor yine ayet-i ee, ben ona, onu Yahya diye isimlendirdim. Ondan evvel dünyada adaşı yok. Yani Yahya ismi Yahya aleyhisselama kadar kimseye takılmamış. Evvelce de adaşı olmamış. Ve selamun aleyhüm ve ve yevme ve doğduğu günde de, öldüğü günde de, kabirden dirik olarak diriltileceği günde de Yahya'ya selam olsun. Allah'ın özel selamını almış Hazreti Kur'an'da, kıyamete kadar okunacak ya. Böyle bir zat. Ee, Zekeriya aleyhisselamın babası, bunlar kimden geliyor? Süleyman aleyhisselamın neslinde geliyor. İsrailoğullarından son gönderilen peygamber. Yani İsa, İsa aleyhisselatü vesselam'dan önce. Son peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden evvel Ekseri meşhur rivayetlere göre İsa Aleyhisselam'dır. İsa Aleyhisselam'dan bir önce gönderilen kimdir? Yahya Aleyhisselatü Vesselam'dır. İsrailoğulları onu e, Yahya Aleyhisselam'ı öldürmek istediler. Tabi babasını da şehit ettiler. Zekeriya Aleyhisselam da şehit. Çünkü Zekeriya Aleyhisselam'ı öldürmek istediklerinde kaçtı mübarek onlardan. Kaçınca bir ağaç içine aldı onu, yarıldı. Ağacın içine girdi. Şeytan geldi elbisesinin bir ucunun köşesini ağacın dışında şöyle işaret gibi gösterdi bıraktırdı. Ee, İsrailoğulları Yahudiler gelince baktılar ki o ağacın içine girmiş. Hemen geldiler testereyle e, onu e, kestiler. Ağacı böyle testereyle keserken Zekeriya Aleyhisselam'ı da tam böyle ortadan biçtiler yani. Zekeriya Aleyhisselam çok büyük şehittir. Allah'ın peygamberleri. Yahudiler de bütün peygamberlerin katilleridir. Allah şerhlerini de muhafaza eylesin. Yahya Aleyhisselam da e, o zamanın hükümdarı bir kadınla evlenmek istediği bir kız ile Yahya Aleyhisselam'dan fetva sordular. Yahya Aleyhisselam da dedi ki bu senin hanımının kızıdır. Yani hanımından olmak kızındır. Kendi kızındır bu senin yani. Artık başka kocadan evvelki kocasından kızı mıdır? Kendinden kızı mıdır onu bilmiyorum. Ama bu senin hanımının kızıdır. Bunlar senin evlenmen helal olmaz dedi. Helal olmaz deyince, ya bu varken ben bu kızı alamayacağım diye herhalde aşık oldu ona. Hükümdar Yahya Aleyhisselam'ı katletti. Yahya Aleyhisselam'ın şehadeti de e, böyle olmuştur. Tabi Yahya Aleyhisselam'ın kanı devamlı kaynamıştır. Kanı hiç durmamıştır. Buktu Nassar on teala Buktu Nassar'ı musallat etti işte. E, İsrailoğullarına Mescid-i Erkzai'yi harap etti. Tabi o da kafir. Buktu Nassar kafir ama 70 bin Yahudi efendim katletti. Ee, böylece e, Onlar sürgün oldular İki defa fesat çıkarttılar Birinde Zekeriya Aleyhisselam'ın babasını katlettiler İkincisi de Yahya Aleyhisselam'ı şehit ettiler Mevla onları Çok büyük Azaplara düçar etti Üçüncüyü de e, İfsat çıkarırsanız Yine sizi helak ederim buyurdu Üçüncüsünde de ne yaptılar Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Gönderilince onu inkar ettiler onlar bu sefer Kurayzaoğulları, Nadıroğulları, Medine'nin civarında uzun kıssaları var. Nadıroğulları'nı Şam'a icla etti yani nefret etti, sürgün etti. E, Kurayzaoğulları'nda biliyorsunuz eli silahlı olan hepsini katletti. E, Hendek Muharebesi'nin peşine olan mühim hadisedir, meşhur hadisedir. Çünkü onlar sözleşmeyi bozdular, Mekke'den gelen müşriklere ithak ettiler. E, üçüncü fesatlarında da, e, şimdi üçüncü fesat dönemleri işte e, Gazze'ye yaptıkları, Filistin'de yaptıkları, bütün dünya yaptıkları, bütün İslam alemine yaptıkları, bütün insanlığa yaptıkları e, fesatlar, ifsatlar artık anlatılmaya lüzum olmayacak kadar aşikardır. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Şimdi buradan nereye geliyoruz? Fakat bane muhakkak zahir oldu, aşikar oldu. Leke sana min bu e, yaptığım izahdan ee, sen şimdi anladın ki, diyor, ey beni dinleyen, kitabımı okuyan kişi, ibareye yeni başladım yani, kaldığım yerden. Fakat bahane, muhakkak zahir oldu, aşikar oldu, leke sana, minazab bundan, ne ademel kudreti, gücü olmamak, neye nikahi. bir insanın evlenmeye, yani eş, e, kadınla, cima, eşiyle birleşmeye gücü olmaması neymiş? Naksun, noksanlıktı. O zaman efendim sallallahu aleyhi ve sellem de bu noksanlığın olmaması nedir? Medih sıfatıdır. Ve inne'l fazlu üstünlük nerededir? Fi kevniha e, kudretin olmasında nedir? Onunca olması, mevcut var olmasında. Yani senin gücün olacak. Cimaa gücün olacak. Ama sim ve kamuha, ondan sonra kamuha sen onu engelleyebiliyor musun? Engelleyeceksin. Ama bu engellemek, işte fazilet buradadır. Ol, gücün olduğu halde engelleyeceksin. Gücü olmayan zaten neyi terk etmiş ki? E zaten e, gücü yok. Onu terk etmesi, efendim biz sıfat mıdır yani? Sen şimdi elin yok, ben adama vurmadım diye övünüyorsun. Yani elin yok. Neyi vuracaktın yani? Onun için böyle fazilet olmaz. Fazilet nerededir? O sıfatın mevcut olmasındadır. Sonra sonra onu ne yapıyorsun? E, durduruyorsun. Neyle durduruyorsun? İmma bir mücadele Mücahede durduruyorsun. mücadele ne demek? Yani gayret göstereceksin. Efendim. Gayret göstereceksin. Yani ki İsa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam cihat yaptı. İsa Aleyhisselam'da bu güç var mıydı? Vardı. Ama ne yapıyordu? E, cihat yapıyordu. E, fakat İsa Aleyhisselam ahir zamanda, Tilmishane Hazretleri diyor. İsa Aleyhisselam ahir zamanda inecek. Onu zaten herkes biliyor. Ona inanmayan zaten işte Mustafa Karataş gibiler. Onu kabul etmeyenler el Sünnet'ten çıkmıştır. O mütevatir bir itikadi konudur ki itikadi konudur ki İsa Aleyhisselam inecek. Ve İsa Aleyhisselam'a ahir zamanda evlenecek. Deccal'ı öldürdükten sonra kimden? Söylüyorum sana Cüheyne kabilesine. Araplardan Cüheyne kabilesinden bir kadınla evlenecektir. İki oğlu olacak. Birine Musa koyacak adına, birine Muhammed koyacak. Kendinden yani iki Ülül Azim peygamberin isimlerini Çocuklarına koyacaktır. Sonra vefat edecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ile beraber defnedilecek yani yanına. Ebu Bekir Sıddık'la Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir Sıddık'la Ömer Efendimiz'in arkasına defnedilecek. Ve bunlar e, tabi İsa sallallahu aleyhi evleneceği kesindir yani. Onda da evlenmedi. Ama ağır zamanda in, ineceğinde evlenecek. Dolayısıyla e onda da bu evlenme sorunu olmadığı kesinleşiyor. Yahya selam gelince, Yahya selam, sünnete ittiba olsun, bir de fitne yani bekar olunca peygamber tabii o ister ben evledim, o ister ben evledim, kadınlar salat olmasın diye vefat etmeden yani Yahya Aleyhisselam evlendi, evlendi ama eşiyle ilişki de bulunamadı. Evlendiği de var ama niye eşiyle ilişkiye giremedi? Ya sana anlatıyorum ya korku hali diyorum. Allah korkusu öyle bir sarmış ki yanakları eriyor ya dişleri çıkıyor. E, et kalmıyor yüzünde. Secdede ağla ağla ağla. Nereden kadına ev ilişkiye aklına gelecek? Böyle bir Allah'tan çok korkan bir zât idi. Ama burada mesele neydi? Onun met zaten kendini bu noktada Allah korkusuna kaptırmasından dolayı. Yoksa Yahya selamında da evlendiğine dair burada e, rivayetler vardır. Şihabı Yok. Aliül Kari, Aliül Kari şehrinde geçiyor bu rivayette kaynağını söylemiş alayım. Şimdi sende güç var mı var? Güç olacak. Güç olduktan sonra sen bunu engelleyeceksin. Neyle engelleyeceksin? Ya İsa selam gibi nefsani gayretle, nefisle cihat edeceksin. Ev bir kifaatinin Allah Teala ya da Allah tarafından sana kifaet verecek yeterlilik. Yani ne demek? Ee, kadına karşı bir meyil verilmiyor. Yahya aleyhisselam niçin verilmiyor? Ya Allah'tan öyle bir korku gelmiş ki o korku hali başka bir şey aklına getirmiyor. Fazileten bir fazilet olarak e, zaideten yani ilave bir fazilet bir peygamberde olmayan bir şey. Özellikle Yahya aleyhisselama ziyade bir fazilet verilmiş. Ha böyle olursa efendim bunun bir manası izahı olabilir. Fazileten ee, zaideten ibarenin şeyine bakıyorum da evet fazileten zaten oluyor. Ziyade bir fazilet. Peki niçin ee, diyelim ki Yahya aleyhisselam ma bu ziyade fazilet verildi. Likevniha kadın olduğu için şagileten ee, meşgul edici yani kadın gibi ee, efendim şehvani istekler ne yapıyor? Şahileten meşgul ediyor. Fî minel evkat. Birçok vakit insana iş çıkarıyor, laf açıyor, mevzu açıyor. Devamlı konuş konuş konuş. Ee, de, e, efendim insanı ibadetten geri bırakıyor. Yahya aleyhisselam da Allah korkusundan bu konulara girememiş. Çünkü bu meşguliyetlerden uzak durmuş. Haattaten. Bir de ne yapıyor? taten insanı yukarıdan aşağı doğru indiriyor, düşürüyor. İlet dünya. Yani dünyevi mevzulara düşürüyor. Bir de ne? Çünkü neden e, hanım olunca geçim lazım. Geçim olunca lazım olunca çalışmak lazım. Çalışmak lazım olunca vakit lazım. E, bu vakitlerde ibadet edemeyip gidiyor. Tarla kazma, işte benim ürün toplama ve lakin ticaret yapma ve, ve, ve hutt alışveriş yapmakla meşgul olacak. Haat indiriyor. Aşağı doğru düşürüyor. İlet dünya. Dünyaya insanı e, meylettiriyor. Mecbur bırakıyor diyelim. Yani helal lokma peşinde insanların için hanımı var? Çocukları var. bunlara haram yedirmemek için yani. Dilenecek halimiz yok. Herkes bir işle meşgul oluyoruz. E bundan dolayı efendim e, Yahya Aleyhisselam'da e, ne olmuştur? E, bu farklı bir hal zuhur etmiştir. Bu onun için zahit bir fazilettir. Ama şimdi burada Efendim sallallahu aleyhi ve sellem peki neyle methediliyor ona gelirsek? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem neyle methediliyor? Fümme bundan sonra hiye o, hiye yani e, cima şehveti yani bir kadınla hanımıyla ilişkiye girme isteği fi hakkimen o kimse hakkında ki ukdire ukdire kadir kılındı. Aleyha Cima. Sana cima gücü verilmiş mi? Verilmiş. Ve müllike malik kılınmış. Ha ona yani o şehveti, o istek ona e, ihsan edilmiş. Verilmiş yani. O da bir Allah'ın lütfudur. O da olmasa ne olacak? Kimse eşilen cima istemeyecek. İstemeyince ne olacak? Çocuk doğmayacak. <gülüyor> Dünyanın sonu geldi kesildi. Evlenin çoğalın diyor. İşte nesilleri artırın bu hadis şerif. Bu ona verilmişse. Ve kame. O kişi de kaim olmuşsa bil vacibi Vacip olan yani e, Gereken vazifeyi yapmış Rafiha o isteği hususunda Hem kendini günaha sokmamış Haramdan kendini korumuş Helalıyla iktifa etmiş yetinmiş Harama göz atmamış Uşkur çözmemiş e, Eşinin de hakkını vermiş Evet Velem teşgal Aynı zamanda bu şehvet bu istek meşgul etmemiş Alıkoymamış Hı, o kişiyi neden? An, Kimden an Rabbi Rabbinden meşgul etmemiş Namazı kaçırmış mı? Kaçırmamış. Peki, hatta teçrüt namazı kaçırmış mı? Kaçırmamış. Nafil oruçları bırakmamış. Cihada gitmekten geri kalmış mı? Kalmamış. Milleti fetvasla cevap vermekten geri kalmış mı? Kalmamış. Vaaz etmekten geri kalmış mı? Kalmamış. Kalmamış. Kalmamış. Hem o hacetini görmüş, hem de kaç tane eş, yani dokuz tane eş, nöbete rahat etmiş mi? Etmiş. Adalette rahat etmiş mi? Etmiş. Onların sıkıntılan çekmiş mi? Çekmiş. Onlar için helal kazanmış mı? Kazanmış. Bu ne kadar zor iş ya. İşte mesele Yahya aleyhisselam gibi e, bir eşi olmamak değil. Tamam o da faziletli bir makamda ama bu makam kimin makamı? Vehiye bu makam derece bir nebi yine Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi derecesi. Bunu onu anlatıyoruz biz şimdi burada. E, Mâriye validemiz var, Reyhane validemiz var, cariyeleri de var. Hepsinin hakkını ifade ediyor. Hepsinin işte gereken vacibi ikame ediyor. Hepsinin nöbetlerine, gecelerine, saatlerine kadar yahat ediyor. Ondan sonra bir yandan devlet reisi, bir yandan mescidin mihrabın imamı, bir yandan minberin hatibi, bir yandan bütün sual soranların müftisi, fetva vereni. Yani böyle bir şey olabilir mi? Sabaha kadar da kılıyor. Ayakları şişene kadar da saat 3 saat, 4 saat, 5 saat ayakta kılıyor. Bütün bir kıldız öğlenin sünneti bile belki yarım saat. O kadar ibadet yapıyor. Bir yandan kendisine vahiy geliyor, melekler geliyor. Bir yandan vahiy tebliğ ediyor. Yani bir yandan heyetler geliyor, onlarla ilgileniyor. Medine'nin içi dışı, harpleri, seferleri, cihatları, gazaları, bu kadar vazifeleri ifade ediyor. Bir an Rabbini unutmuyor, zikirden gaflet etmiyor. Bu kimin işi ya? Bu ancak Muhammed Mustafa'nın işi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ellezi o peygamber ki lem yeşgal. Meşgul hu onu. Kesratühünne. Ne kesratühünne? Kadınlarının çokluğu. Yani hanımlarının çokluğu. An ibadeti Rabbi. Rabbisine ibadetten onu geri bırakmadı. Belzadehu zalike. Aksine, tam tersine. Bu hal onu ziyade etti. Ibadeten. ibadet bakımından. Efendim gece namazları, oruçları, teheccüdleri Efendim e, Ne yaptı? Onun ibadetini Artırdı Onu e, Rabbisine ibadetten meşgul etmedi Litahsinihinne <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nikahı Vasıtasıyla annelerimiz ne oldu? Muhsane oldu İffetlerini e, muhafaza ettiler Ve kıyamihi Onun kaym olmasının bihukukuhinne Eşlerin hakları, nafakaları Kisveleri yani elbise Veriyor yemeklerini veriyor. Bunda büyük bir ecir var. Çünkü neden? Çalışıp kazanmak, hanım bakmak, çoluk çocuk bakmakta çok cevap var. Öyle günahlar var ki ancak geçim derdinde sıkıntı çekmek o günahları eritebiliyor. Bir hadis var. Vekt-i sahabi kazanması lehünne. Evet. O eşleri için e, kazanmasından da ne yapmadı? E, onu e, geri bırakmadı ve bunların hepsini haklarını ve hidayeti yahunne bir yandan da onlara hidayet yaptı. Ne demek? Dini ilimler öğretti. Mesela Ayşe hanamızın bildiği fıkıh meseleleri eee müçtehitler bilmiyor. Hepsi geliyorsa sahabe bile ona soruyorlardı. Çünkü ev hayatı olduğu için o konudaki bütün fıkıh meseleleri onlara beyan ediyordu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Böylece efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evliliklerinin çok olması leştenin çok olması kendisi hakkında özellikle övünülecek kendisine medhü olarak kaydedilecek bir sıfat oldu. Zaten belsarraha kendisi açıkladı ki enna leset min diyor. Enna kadınlar leset değildir min huzuzi dünya. Onun dünyalık hazlarından, e, zevklerinden, lezzetlerinden değildir. Min huzuz-u dünyahu Yani kendisinin dünyasının hazlarından değildir. Ve inkânet her ne kadar kadınlar ise de min huzûzû dünya gayri. başkaları için Başkaları için dünya hazlarındandır Ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem için Allah tarafından sevdirilmişlerdir eşleri Ve onların hidayeti Onlara dinin öğretilmesi Birçok eşinin farklı farklı fıkıh meselelerine şahit ve müşahit olması Sonradan ümmete onların tebliği ve nakledilmesi bir tanesinin yapacağı işler değil Dolayısıyla kendisine buyurmuştur fakale hubbi bi yemin min selas şimdi bunu bu hadis-i şerifi anlatacağız sizin dünyanızdan bana üç şey sevdirildi bu hadis-i şerifi anlatacağız bakın dikkat ediyor musunuz dünyadan bana üç şey sevdirildi buyurmuyor sizin dünyanızdan dünya sizin diyor ben dünyalık biri değilim ama sizin dünyanızdan bana üç şey sevdirildi bakın dikkat ediyor musunuz ahbeptü sevdim demiyor Hübbibe sevdirildi. Bunları dikkatli anlayın. Hadiste dikkat. Sevdirildi. Gayri ihtiyari yani. Allah bana bunları sevimli kıldı. Bunlarımız ettiği bu koku. İkinci ve nisa kadınlarım. Eşlerim. Üçüncüyü ayırdı zaten. Gözümün nuru da namaza verildi. Saatlerce namaz kılarım. Hiç doymam. Ayaklarım şişer. Hiç yorulmam. Ömrü hayatı namazla geçmiştir. Çok uzun kılardı. Çok çok çok. Öyle namazlar kılardı, tabii Mevla ile e, münacat halidir. Dolayısıyla, sizin diyor, e peki namaz dünyalık değildir aslında ama sizin dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Burada da namazı da koku ve kadınları zahiri zevklere koyuyor, namazı da manevi zevk ediyor. Çünkü ahirette namaz yok ya. Çünkü cennette namaz yok, vazife yok, farz yok, vacip yok. Onun için dünyavi şeyleri manevi zevk. İki zahiri zevk, biri manevi zevk. Ama bütün bunlar Efendim içerisinde namaz, gözümün nuru o, onsuz gözüm görmez. Ancak bu diğer ikisi bana sevdirildi buyuruyor. Buradan da anlaşıldığına göre ki bunu kendisi sallallahu aleyhi ve sellem dünyalık e, hazlarını tatmin etmek için asla istimal etmemiş. Ancak Allahu Teala tarafından kendisine bunlar sevdirilmiş, meşru edilmiş, hatta emredilmiş. Emredilmiş yani. Zeynep Validemizin işi ne? Hazreti Zeyd boşadıktan sonra, evlatlığı boşadıktan sonra nasip olan iki Zeynep var da e, şeyi söylüyorum. Zeynep Binti Caş yani e, Zeynep Validemizin işi ne? Zevvecna kâh diyor Ahzab suresi. Kur'an'da ayet olmasa herkes bir laf konuşacak. Biz onu seninle evlendirdik. E, o zaman kaç tane eşi vardı? Kaç tane eşi olduğu halde biz Zeynep'i seninle evlendirdik diyor. Ayet var. 13'ün için diğer hanımlarına karşı iftihar ederdi. Siz de, siz dünyada evlendiniz, benim nikahım yedi kat semanın fevkinden geldi, nikahım orada kıyılmış derdi. Ayet benim hakkımda var derdi. Ayşe anamız hakkında bile böyle ayet yok. Hatice anamız hakkında bile böyle ayet yok. Yani biz evlendirdik diyor. O zaman burada farklı bir mevzu vardır. Bu yönden de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mevla bu kadar hanım vermiş, nasip etmiş ama o da bunların hepsinden dolayı daha ağır mesuliyet. Daha ağır nöbet, adalete riayet, bin türlü mesele çıkmış. Ama bütün bunları hakkıyla ifa etmiş, bir yandan da hiçbir ibadetin namazını, zikrini, cihatını, gazasını hiçbir vazifesini eksik etmemiş. Mevla'dan da bir an gaflet etmemiş. İşte mesele budur. Çünkü hanım olmayanın efendim ibadet etmesi daha kolay. Hanımı olup çocuğu olup bunların geçim derdine düşüp bu kadar meşguliyeti var iken öbüründen de fazla ibadet ediyorsa... Karısı, çoluğu, çocuğu olmayandan da fazla ibadet ediyorsa haza derler, bunun derecesi Aliül alâdır Onun için Kazıyaz Hazretleri diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çok nikahı, evliliklerinin çokluğu övünülecek bir sıfatıdır. Çünkü o hiçbir zaman e, hanımlarının haklarını ihlal edecek bir davranışta bulunmadığından, e, mürüvveti ihlal edecek bir e, hal takınmadığından, ve Mevlasının zikrinden meşgul olmadığından ve geri durmadığından dolayı onun bununla övünmesi e, hakkıdır. Bizim de bu sıfatlarıyla onu övmemiz bize lazımdır diyor. Bunu beyan ediyor. Baya da bir e, güzel cevaplar vermiş oldu. Özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında. Şimdi bu hadiste izah var. E, diğer dört halifenin de bana da dünyadan dört şey sev Her birinin dört şey sevdirildi diye. Onu okuyacağım inşallah haftayaki dersimizde Allah nasip ederse inşallah şerhlerden o hadis şerifi devam edecek. Ondan sonra da bu konuyu Kazıyaz Hazretleri devam ettiriyor. Yani Mustafa İslamoğlu'nun reddettiği hani karizma katmak için uydurdular dediği haşa rivayetleri haftaya okuyacağız. Sırası geldi dersimizin yani Efendim sallallahu kaç erkek kuvveti vardı? Dünya erkeklerinden ne kadar? Cennet erkeklerinden ne kadar, dünya erkeklerinden ona göre hangi kaynaklarda geçtiğinin hepsini anlatacağım. Ravilerini de söyleyeceğim. Bakın o raviler uydurukçu muymuş haşa? Bakın o kitaplar sakat mıymış haşa? Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar güç varken dokuz hanımla nasıl durmuş? Çünkü i̇şte o kadar kuvveti var. Ama o kadar kuvveti olduğu halde yine sabretmiş, kendini engellemiş yani. Böylece sende o kuvvet olsa ne olacak? Sende bende bir adam kuvveti yok. Çeyrek adam etmeyiz. Dört ee, bin Erkek kuvveti var. Dört bin. 4 bin erkek kuvvetinde olan bir insan nasıl bu şekilde yine diğer peygamberlere anlatılacak? Süleyman Aleyhisselam'ın kaç hanımı vardı? Davud Aleyhisselam'ın kaç hanımı vardı? Bunları ayet ve hadisler ışığı altında dinlediğiniz zaman İslamoğlu'nun ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şanını şerefini düşürmek için ve ona tazim edenlere hakaret etmek için neler uydurduğunu daha iyi anlayacaksınız. Haftaya inşallah inşallah Kainat Efendisi Muhammed Mustafa Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimizin Şanının, şerefinin Anlatıldığı, üstün vasıflarının Zikredildiği, övülecek Vasıflarının beyan edildiği şifa Şerif dersinde Rabbim Buluşmamızı müyesser eylesin En sevgilisi Muhammed Mustafa Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Hürmetine bize sıhhatler, afiyetler imkanlar, hürriyetler Bu derslerde Birçok zaman daha kitabının erene kadar, hatimlerini görene kadar ihtimallar, e, cemiyetler, cemaatler nasıl eylesin. Amin. O sallallahu tevâle, sallâ, ve aleyhi ve sellem Muhammed ve Teslimen kesîran elhamdülillahi rabbil âlemin.